Evet, bir sözküçüm programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Selam ve Gülce. Bu hafta sizinle birlikte olacağız. Aslında bu haftaki konumuz küresel küresel eksen değişikliği projesi ile ilgili ve bu projeye ilgili Mahir Ilgaz'la konuşacağız. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Teşekkür ederim öncelikle. <gülüyor> bir şey değil. Ben hemen sormak istiyorum aslında nasıl gidiyor bu proje? Nasıl bir proje? Hani bu projeden bahsedersek biraz. Tabi bahsedeyim. Küresel Eksen Değişimi veya orijinal ismiyle Global Power Shift Projesi'ne biz yaklaşık bir 15 buçuk, bir, bir buçuk yıl önce başladık. Yani 1,5 yıl önce ilk fikir olarak başlandı da bir yıldır somut bir şekilde üstüne çalışıyoruz. Ee, şu fikirden yola çıktık, yani her yıl e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda e, ülkeler ve devletler bir araya geliyorlar ve her yıl hemen hemen hiçbir şey yapılmadan herkes ülkesine geri dönüyor. Bunun sebebi çünkü siyasi irade aslında yerelde üretiliyor. Yani Uluslararası alanda sadece onun bir yansıması olabiliyor. Bizim de amacımız bunu artık Birleşmiş Milletler ekseninden siyasi iradenin üretilme sürecini Birleşmiş Milletler şemsiyesi altına çıkarmaktı. Bu, bu kapsamda şöyle bir şey yaptık. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. Önce bu insanları bir araya getiririz dedik. Tüm dünyadan iklim aktivistlerini ulaşabildiğimiz bir araya getiririz dedik. Bunun için de bir başvuru süreci açtık. Bu aylarca devam etti. 5000'in üzerine insan başvurdu ama belli bir sayıya inmek gerekiyordu. İşte 500'ü çok açtığınız zaman etkinliğini yitiriyor. O yüzden 500'ü bir tepe noktası olarak belirledik. Hı hı. Ee, aynı zamanda bu seçimleri yaparken bazı kriterler gözettik. İşte bu kriterlerin arasında, e, örneğin e, kadınlar bizim katılımcılarımızın %60'ı kadın. Önemli bölümün katılımcılarımızın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen toplumlardan. Böyle kriterler çerçevesinde katılımcılarımızı belirledik. İstanbul'da bir araya getirdik bu insanları ve bir haftadır da aslında nasıl daha etkin bir iklim hareketi oluştururum eğitim alıyorlar. Kendi ülkelerine döndüklerinde uygulamak üzere. iki ayaklı bir proje. İlk ayağı buydu. Dünyanın aslında Birleşmiş Milletler Çemşeğisi dışında yapılmış en büyük iklim buluşması olduğunu söyleyebiliriz. İklim değişikliği buluşması olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ayakta insanlar ülkelerine döndükten sonra burada öğrendiklerini bir, oradaki ağlarına, network'lerine aktaracaklar, deneyimlerini paylaşacaklar. Yeni insanları hareketin içine katmaya çalışacaklar. İki, kendi hükümet ve devletlerini iklim değişikliği konusunda bağlayıcı bir adım atmaya zorlayacaklar, teşvik edecekler. Evet. Peki neler yapılıyor burada? Neler yapılıyor? Epey yoğun bir programımız var. Sen Hı. de içindesin evet, aslında, aslında bilirsin. Içinde. <gülüyor> yine de senden duymak daha iyi olur. <gülüyor> tamam oldu. Şöyle, e, beş tane ana patikamız veya biz bunları track diyoruz. Hı hı. E, onlar var. İşte bunlar e, politika ve bunun altında daha çok işte nasıl var, mevcut politika araçları kullanılarak etkilerim sürece. sürece. Şiddetsiz e, pasif direniş, ondan sonra yaratıcı e, eylemcilik, medya ve iletişim, araçlarını kullanılması ve dijital e, yeni araçların kullanılması gibi farklı farklı eğitimler var. Bunların kendi altında farklı siyasi bağlamlar gözetilerek yani örneğin ABD'de yapılan Çin'de yapılan aynı olamaz. Evet. Farklı, siyasi, farklı siyasi bağlamlar gözetilerek e, kolaylaştırıcılarımızın yönettiği eğitim e, şeyler oturumları oluyor. E, tabii konferans gibi anlatılmıyor onu söylemek Hı. lazım. Yani <gülüyor> da, katılımcıların e, katkısı çok elzem. Bu e, onun dışında yine katılımcılarımız tarafından yapılan bizim Roots Camps dediğimiz veya işte kökler kampları diye mi çevirelim hani tam kelimesini, kamplar yapılıyor. Orada katılımcılarımız kendi geldikleri siyasi konjektür içinden seçtikleri genelde konulara yoğunlaşıyorlar. Farklı farklı oturumlar oluyor çok çeşitli konularda. Bir de tabii genel oturumlarımız var. Onlar da günde genelde bir veya iki tane oluyor. İşte daha... 500 kişinin bir arada salonda oturduğu konuşmalar şeklinde geçiyor. Panellerimiz oldu, hı hı. epey bir panel oturumu gerçekleştirdik. Gayet iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Bir de belki de Türkiye açısından en önemlilerinden bir tanesi, bunu söylemekte fayda var. İşte 29 Haziran'da yapılan yürüyüş, Kadıköy'de yapılan yürüyüş ve konser. Hı hı. Ee, peki senin bundan sonra hani beklentin de bu projeden sonra olabilecekler konusu. Ne düşünüyorsun yani? Yaşamın olduğu gibi devam etmesi aslında. <gülüyor> bu dileğim diyeyim aslında. Ee, fark Evet, evet. Bilmiyorum. Ee, ama bu gibi şeyler de uzun soluklu bir şeydir. Bir örnek vereyim. Ee, yani açık çok yakından takip ettiği için bu örneği veriyorum. <gülüyor> ee, bundan beş hafta önce e, ben e, işte, ve burada bir kolaylaştırıcı arkadaşımız aynı zamanda e, yine 350 yakınla yani çalışır e, Gökşen Şahin e, ve bir arkadaşımız da uluslararası bir toplantıdaydık. Yani İstanbul'da yapılan uluslararası bir toplantıdaydık. İşte tüm dünyadan yine e, çevre konusunda çalışan insanlar vardı. Biz çok umutsuzduk o toplantıda 5 hafta öncesi tam. Yani hatta üçümüz o kadar umutsuz konuştuk ki bir şeylerin değişmesine dair. E, yurt dışından gelen e, meslektaşlarımız bizi teselli etme noktasına gelmişti ve bize işte şunu söylüyorlardı. Ya bakın hani siz çalışırsınız belli bir noktaya gelirsiniz. Bir eşik vardır. O eşik geçirdikten sonra arkasından gürül gürül sular gelir kimse ne olduğunu kestiremez demişlerdi. E, sonra e, bir buçuk hafta sonra bu konuşmadan gezi e, direnişi meydana çıktı. E, o yüzden... İklim değişikliği de çok uzun soluklu bir mücadele olduğunu, iklim değişikliğine karşı yapılan mücadelenin çok uzun e, soluklu, vakit ve e, sebat gerektiren bir mücadele olduğunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. E, zaman zaman umutsuzluğa kapılsak dahi bu gibi bir araya gelişlerde o gidiyor ve e, ben yani hemen tabii ki bir haftada iki haftada bir şeylerinde geçeceğini düşünmüyorum. Ama e, eğer mücadeleden kaçınmazsak, devam edersek değiştireceğimizi düşünüyorum. Bunun bir örneği de geçen hafta oldu. Geçen günlerde oldu. Işte şey, ABD Başkanı Obama mesela orada sera gazı emisyonlarını epey arttıracak bir projeye bir anlamda hayır dedi açıkça. Bunu da yani tabii ki kendi kara kaşı kara gözü yüzünden söylemedi. Neden söyledi? Çünkü alttan gelen baskı yüzünden söyledi. Durum bu. İnsanlar bazı şeylerin farkına varmaya başladı diyebiliriz aslında. İnsanlar bazı şeylerin farkına varmaya başladı. İnsanlar bazı şeyleri için talep etmeye başladı. Talep etmeden hiçbir hak alınmaz. Bu her şey için olduğu kadar iklim ve daha genel çevre mücadeleliği için de geçerli. Evet aslında GPS ekibinden bazı katılımcılar Abbas Ağ Parkı'na gittiler. Ve oradaki Gezi Parkı ile ilgili forumları dinlediler birlikte. Burada aslında neler oluyor yani gezi parkı ile ilgili ne tür yorumlar var insanlar neler yapıyor çünkü yoğun bir ilgi var anladığım kadarıyla <gülüyor> elbette var bir kere hani, yoğun bir endişe de var yani evet. oldu insanlarda yoğun bir endişe de oldu buraya gelen çünkü neden ne olduğunu bilmiyorlar televizyonlardan gördükleri yani Tabii uluslararası televizyonlar, Türkiye'deki televizyonlar gibi pek hareket etmedi. Ne o varsa onu gösterdiler. O yüzden tabii insanlarda endişe sevki oldu ama e, çok yüksek derecede destek var, yüksek derecede destek mesajı var. E, durumu dolayısıyla ilgilendi insanlar e, forumlara gidip neler olduğunu görmeye çalıştılar, daha yakından takip etmeye çalıştılar ve en önemlisi tabii 29 Haziran'daki yürüyüş oldu. Aslında biz e, ilk gün geldiğimizde, e, insanları odalarına yerleştirirken biri bir, bir bana dedi ki şey, e, burada Taksim'de isyan çıkmış, buradakiler isyan çıkarmış, sen biliyor musun dedi. Ben oradan aslında isyan falan deyince böyle, e, evet biliyorum, takip ediyorum falan dedi ve de çok güzel üst üste geldi aslında. Onların bilmesi bütün dünya duydu bunu, bu, bu çok güzel bir şey aslında. Sesimizi bütün dünyaya duyur bizim için çok güzel Aynen öyle. Türkiye'deki birçok kömür karşıtı mücadele, HES karşıtı mücadele, nükleer karşıtı mücadele, bunların hepsi aslında bu şekilde sesini dünyaya duyurma fırsatı buldu ve şu mesaj da verildi. Türkiye'de yapılan termik santraller çok önemli bir bölümü. Bir zaten yurt dışından ithal edilen kömürle çalışacak termik santraller. Yani böyle bir saçmalık üstüne saçmalık durumda var. İnsanlara dedi ki madem Türkiye'deki kömür karşıtı mücadelelerin yanında olmak istiyor, isteniyor, kendi ülkenize dönün ve kendi ülkenizde... Kö kömür e ihracatına karşı çıkın. Çünkü sizlerden alıyoruz biz de kömürü. Bu önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bu bile değerlidir. Ben ederiz. Çok teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun. Ben ee... teşekkür ederim. E <gülüyor> de zaman Sizlere tekrar için. teşekkür ederim. Aynı zamanda e bu etkinliğin de gönüllüsü olduğunuz <gülüyor> için. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Eee Devamında e, buradaki katılımcılardan biraz nasıl gittiğini, nasıl geçtiğini Sara Hi. Hi. Merhaba. What's your name? My name is İsmini öğrenebilir miyim? Adım Sena. Kendini biraz tanıtır mısın? My name is from Morocco. Adım Sena, of, Fas'tan geliyorum. 20 yaşındayım. Uh -huh. I am member of steering committee in Morocco. Teknoloji bilimleri yönetimi okuyorum. Kent Meclisi üyesiyim. Eğitimden sorumlu komisyondayım. İcaz Marik'in gönüllü asistanıyım. 6 hafta Amerika'da sivil katılım üzerine eğitim, eğitime katıldım. GPS'in bir takım lideri olarak buradayım. Çalıştığım örgütte küresel iklim değişikliği ile ilgili proje yürütüyoruz. How is global, power shift going? global Power Shift senin için nasıl gidiyor? FAS olarak biz gelişmiş ülkelerden bir değiliz. Ancak gelişmiş ülkelerin enerji üretimlerinde en çok etkilenenlerden biriyiz. Biz FAS olarak Arap ülkeleri arasında en fazla fosfat üreten ülkeyiz. Bu da sağlık problemlerine bir iklim değişikliğini getiriyor beraberinde. Bu bölgede iklim değişikliği gün geçtikçe kötüye gidiyor. Bu, uh, o bölgedeki is sorunu uh, değiştirmek için bizim elimizdeki uh, bir inisiyatif. Uh, years after years, uh, the climate change in that place is becoming worse and worse. The situation of the weather is becoming worse and worse. So this uh, is for us to change things in that region. Hmm. Which activities do you join and, uh, are you happy Burada with hangi etkinliklere katıldın the, ve the, mutlu musun the bunlardan? Uh -huh. I am with the media and with ben burada medya ve iletişim atölyesindeyim. Bu ekip diğer ülkelerde bu konuyla ilgili and, uh, medya aracılığıyla do, nasıl farkındalık yaratılabilir, bunun üzerine this, çalışıyor. Uh, When you go back to your country, uh, Peki ülkene geri döndüğünde issues, bu konuyla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun? Uh, we will go bu konuda bir proje country. hazırlığı içindeyiz. Ülkede ulusal çapta uh, bilikliğin değişikliği hareketi uh, uh, uh, başlatmaya hazırlanıyoruz. Diğer mağrib ile birlikte bölgesel bir çalışma olacak. Projeniz okay, what's our project? Uh, well, our, our nedir? project nedir? It's, uh, we are going to name it National Power Shift Morocco. Küresel <gülüyor> değişiklik programı. Is, uh, the bu ulusal bir program. About, Üç aşamalı bir çalışma. <gülüyor> the first one is İlk aşaması farkındalık. One, we are going, uh, to work with İkincisi eğitim. To make Üniversitelerde forms, genç insanların bu konu uh, hakkında eğitim almalarını issue, sağlamak. Çünkü take it seriously and they will work in, uh, in universities among youth people so that they will implement into the project. Uh, this is the last question. Uh, what's the importance of youth uh, on şu iklim on değişikliği, on değişikliği konusunda gençlerin well, katılımı neden önemli? <gülüyor> this is a great question. We are working with youth because youth they have the energy. Gençlikle <gülüyor> çalışıyoruz. Now, çünkü gençlikte enerji var. Eğer bir değişiklik yaratmak istiyorsanız, bu çok önemli. Önce bir sonraki nesil için bunu farkındalığını yaratmak gerekiyor. Çünkü bazı insanlar bu konunun farkında değil. we are, we want to save climate change for <gülüyor> the next generations. Thank you so much yeah, welcome. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Rica ederim. Hi. Hello. Merhaba. E, what's your name? Uh, Michael. E. İsmi ne? Michael e. Mavava. Can you introduce yourself? Where do you come from? Uh, I come from. E, kendini tanıtır mısın? Nereden, nereden geliyorsun? And it's part of Tokelau. The country. And 360 have three islands. bölgesi. 3 bölümü var. Ben orta bölümündeyim. Botla gidip geliyoruz. 40 saatlik bir yolculuk sonucu botla geliyoruz. How is global power shift going? Global power shift senin için nasıl gidiyor? It's beautiful. Right You know, gör. you see the energy Çok from the güzel. young people. They want to burada gençlerin gelecek diye bir şeyler yaptıklarını görüyoruz çünkü çok önemli bir enerjisi var genç insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar bu konu hem bugün hem de geleceğe etkiliyor bütün dünyayı ilgilendiren bir sorun ve bunu dünyanın farklı yerlerinden insanlarla konuşuyoruz Very happy to be. Gayet güzel gidiyor. <gülüyor> evet çok mutluyum ee, burada, burada, burada olduğum için. What are doing here? Ee, And, which activities do you join? Burada nasıl etkinliklere katılıyorsun? Burada olmaktan mutlu musun? Burada Burada neler yapıyorsun? Do you join and are you happy e, ve hangi etkinliklere that? katılıyorsun? Etkinliklerden um, the memnun musun? Of, of course. Hı hı. En for the indigenous uh, uh, uh, people. Çok uh, memnunum. Panellistlerden Pan biriyim. Part of MC, MC team. It's, bir parçasıyım. It's such a honor for me Benim to için, be, için Rekomendeli olarak enilinmek çok önemli. Çok önemli. Her Türk insanları <gülüyor> bana karşı çok iyiler. I think I get the more <gülüyor> food on my plate. Hiçbir zaman tabağım boş kalmıyor. <gülüyor> çok mutluyum burada. Yes, I'm very happy And also, I mean the the the policy going well too. And I'm learning. I actually skip. Aslında atölyeden atölyeye <gülüyor> gidiyorum <gülüyor> ve çok şey öğreniyorum. <gülüyor> i̇şte buradayım. Ee, Ülkenin geri about döndüğünde this bu konuda neler yapmayı um, düşünüyorsun? Um, Ülkem enerjisini güneş enerjisine so dayandıran ilk ülkelerden biri. So back, uh, so back, uh, sabah burada elektrik Angel, üreten bisikleti gördüm. And I want to, also bu konuda have çalışmalar yapmak istiyorum. Bunu Samoa'da yaptırabileceğim, this yaptırabileceğim and insanlar and and ve tanış, tanıtmak istediğim yerler var. Burada öğrendiğim gençlerin bir araya gelmesinin çok önemli. So yeah, it's a lot of work when go back, but it's good this one here. I learned from here is bringing the youth together. Burada gençlerin bir araya gelmesi beni çok mutlu ediyor. What's the importance of youth participants on climate change? Gençlerin iklim değişikliği konusunda katılım neden önemli? Enerji konusunda değişiklikler için gençlerin enerjisi çok önemli. Çünkü biz genciz ve çok fazla enerjimiz var. Bu enerjiyi kaybetmeden bunu iyi yöne kullanmak çok önemli. Bu benim buna katılmayı nedenim. Gençlerin çok fazla enerjisi var ve bu enerjisi başka insanları hareketlendirmek için çok önemli. Biz bu enerjiyi başka insanları da güçlendirmek için kullanacağız. That, uh, us, Yetişkinler bizi dinleyebilir young, ama young, you know, gençlerde, biz gençlerde sesimizi duyurabiliriz. Bugün is yaptığımız ise kendi neslimize bir armağan. Peki çok teşekkür ederiz. Ben <gülüyor> yani teşekkür ederim. Hi. Merhaba. Hi. Merhaba. Uh, what's your name? İsminiz nedir? Uh, my name is Kondwani Apingoma. My uh -huh. adım Kondwani Hapingoma. Uh -huh. uh, uh, what do you here? E, burada um, ne yapıyorsun? One of the volunteers here GPS, uh, global Power Shift'in gönüllülerinden biriyim. Global Power Shift bir çevre konferansı. dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce genç bir araya toplayan gençlerin so dünya iklim değişikliği ile değişimi tartıştığı bir buluşma. Küresel iklim değişimi için insanlar konuşuyorlar. How do you feel when you spend your time from different people all over world? Buradaki birçok insanla zamanını geçirirken nasıl hissediyorsun kendini? <gülüyor> Bu çok iyi bir soru. Dünya'nın farklı yerlerinden, farklı kültürlerden insanlar var. Farklı deneyimlerle olan birçok insanla karşılaşıyorsun ve bu inanılmaz bir deneyim. You just Farklı olmanın ne kadar önemli olduğunu deneyimliyorsun. Çünkü çok fazla şey öğreniyorsun. Mesela bu wow, insan bunu böyle yapıyormuş, this, this way, ya da böyle düşünüyormuş, bunu fark ediyoruz. It you to what's in dünyanın farklı yerlerinden neler so olduğunu result, anlıyorsun. That, you know, that ve şunu fark, fark ettim: me, Ben dünyanın sadece part, küçük bir parçasıyım ve bunları görünce so kendimi it, tamamlanmış you hissediyorum. Okay, thank you very much. Çok teşekkürler. Sure, <gülüyor> Hi, what is your name? Merhaba, can... seni tanıyabilir miyiz ismini? Itali? Ben Veronica. İtalya'dan geliyorum. İtalya uh, İklim uh, How is Global Power Shift going? E, global Power Shift oh, nasıl really gidiyor? Gerçekten um, çok iyi bir deneyim. Çok fazla hikaye var burada. Yüzden so, fazla ülkeden uh, katılımcı uh, var. gerçekten really küresel bir etkinlik. Herkesin uh, kendi kişisel uh, hikayesi uh, var. So, uh, küresel uh, aktivizmle ilgili uh, şeyler uh, anlatıyorlar. Bu so kadar deneyi paylaşılıyor olması çok önemli. Ve diğerlerini anlatabilmekte uh, de çok önemli. Really shaping, mm, ...gerçekten so the youth to kendi be ülkelerini leader şekillendirebilecek the, deneyimler the, to öğreniyorlar. Uh, uh, uh, Ülkemize geri döndüğünüzde bu konuda ne yapacaksınız? Yeah, İtalya so, uh, için it's planlarım var. Öncelikle ülkeye döndüğümde insanlara bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü insanlar bu konuyu önemsiyorlar. İkincisi ise buradakileri adapte etmek. Çünkü burada, alan olanlarda, burada alanlarda olanlar çok önemli. Bir araya gelip hareket etmek de çok önemli. Öncelikle fosil yakıt atıklarına karşı bir kampanya başlatmak istiyorum. About, uh, Peki using, uh, gençlerin katılımıyla şey. ilgili küreselik iklim değişikliği bilgilerini evet. ne evet. söylersin? UNFCC'den um, Christiane Figare um, burada buradaydı United bir konuşma KCC, için. Birleşmiş Milletler Küreselik İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin genel, Sözleşmesi genel sekreteri konuşmasında gençleri that, that ve özellikle genç kadınların, dünyada bu konu the, the hakkında lider, and, and lider olarak rol almalarının because, uh, ve karar uh, almalarının uh, önemine vurgu yaptı. Okay, thank you so much. Peki çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Ben de çok teşekkür Tabii. ediyorum. Ee, aslında e, biz de bu projenin içindeyiz, gönüllü olarak burada evet. e, yardım ediyoruz. E, ve Cem abi Cem, de, <gülüyor> Cem de, Gülce de, ben de. E, burası çok güzel geçiyor. Evet, çok. Çok fazla insan ee, var. Eğlenceli <gülüyor> ama yorucu birazcık. Ama yine de çok güzel her şey. Evet. Bir, bir sürü insanlar fikir paylaşıyorlar. Birlikte toplanıp işte bir şeyler üretiyorlar burada ve birçok bilgi sahibi yapıyorlar. oluyorlar. Etkinlikler yapıyorlar. Kısacası çok güzel geçiyor. Aslında programımızın da sonuna geldik. Evet. Ve programımızın sonunda da şöyle bir şey yapmak istedik. Buradaki katılımcılara, GPS katılımcılarına birazına programımızın evet ismini, programımızın ismini söylettik. yani ses küçüğün şimdi onu dinleyeceğiz ve sonra e, programımızı kapatacağız. görüşürüz haftaya <gülüyor> to yeah. <gülüyor> ses küçüğün tuh program neydi ya ses küçüğün ses küçüğün <gülüyor> ses küçüğün New Canch Rumanicanch in Kiowa means e, Everybody has the power. Sosuke-chin. you are welcome. Sosuke-chin. Sosuke-chu. Sosuke-chu. <laughs> okay. So Chu. Okay. Yeah, yeah, yeah. Can we say it all together? Chu. <laughs> yeah, it's okay. Okay. Sosuke-chu. Sosuke-chin. sosuke Hello, Alkata from Mifal from Solomon Islands. Saskatoon. Follow, follow me to my new way. Saskatoon. Saskatoon. What do I have to say? Can you repeat it again? Uh, do you want to say Saskatoon? Yeah. yeah. Okay. How do I say that, buddy? Saskatoon. Saskatoon. Saskatoon. That's it. Yes. yes.